ol etti. Çıkan düzlerle aslında veriniz dedi. Sonra biraz düşünerek ilave etti. Eee fakat bir şartla ismimi koymayacağım. Lamartin'den Muse'den sonra Hırsızın Kızı. İşte Hülyalarının Sonu. O akşam tercüme dedikleri şeyin bu kadar kolay olduğuna şaştı. 2 saatte 10 sayfa tercüme etmişti. Bu gidişle milyon kazanacak. Kağıtları annesinin önüne döktü. İşte dedi. Bugünden itibaren Ahmet Cemil için mütemadi bir çalışma başladı. Mektebin tatil zamanından istifade ederek gecelerini gündüzlerini garip vakalardan mürekkep bir dolaşık yumak icadında mahir bir muharririn fikrinden çıkan ve kim bilir kaç kişinin kış uykularına türlü korkunç rüyalar karıştıracak olan bu hikayeyi bu cinayetler ve acib vakalar silsilesini nefret ede ede tercümeye hasret etti. İlk dört yüzün tercüme tarzından cesaret alarak zaten hiçbir ifade meziyetine yahut fikir zarafetine malik olmayan bu kitabı hemen bir hamlede tercüme ediyordu. Fakat bu meşguliyetten duyduğu nefret çalıştığı müddeti azap haline getirirdi. Damarlarının içinde bir bestekar kanının cevelanını duyduğu halde ekmek yemek için gecesinin 8 saatini murdar çalgılı kahvehanelerde müstekreh muğannyelere demkarlık etmekle geçiren bir kemancı gibi ruhu türlü bedaalar yaratmaya kabiliyet gösteren bu genç batakanelerde Bitmez tükenmez hırsız muhaverelerini tercüme ettikçe kalbi nefretten şişerdi. Fakat asıl 15 gün içinde 8-10 cüzlük müsvedde hazırlayarak 15-20 mecdide alabilmek ümidiyle kitapçının dükkanına gidip tabiiin para meselesine katiyen yanaşmadığını gördüğü ve nihayet kızara kızara tercüme hakkını istemeye cesaret aldığı zaman herifin "Durun bakalım, bir kere okutturayım, daha ruhsat alınacak, hem basılsın." kaç yüz tutacağını ne bileyim dediğini işitince dondu kaldı demek evde günlerce kapanıp havadan o güzel güneşten halkı bütün İstanbul'un en güzel yerlerine sevk eden bu latif mevsimden nefsini mahrum ederek husule getirdiği bu çalışma mahsulünü satabilmek için kitapçı dükkanına günlerce devam etmek, şu mülevvez müsfettelerin arkasından koşmak, bugün ruhsat alınacak, yarın basılacak, şimdi elime para geçecek diye elim intizarlar içinde bulunmak lazım gelecek. Abi Cemil bir şey söylemeden çıkmıştı. Artık o gün eve gidip çalışmadı. Fakat akşam soğuk kanla düşündüğü zaman devam etmek lazım geleceğine karar verdi. İş bir kere nizamına girinceye kadar diyordu. Devam etti. Halbuki zaman geçiyor, eline para geçemiyordu. Bir aralık biraz mahcubane ısran neticesiyle kitapçıdan 100 kuruş alabildi. Hikayenin ruhsatı alındı. Haftada bir cüz neşrine başlandı. Tabiiin zürtlüğü daha çabuk neşrine müsait değildi. Demek haftada 2 mecdiye. O da çekişe çekişe alınacak. Kitapçı size sadaka veriyormuş gibi burun kıvırak kıvırak 8-10 talepten sonra verecek. Elinize şöyle kümelice para geçmeyecek. Hatta alabildiklerinizden türlü akçe farkları kaybedeceksiniz. Size en ummadığınız neviiden muhtelif paralar verilecek. Bunlar nerelerden toplanmış diye şaşacaksınız. 56 kuruşa aldığınızı 53 kuruşa bozduracaksınız. Tehdiyat daima sizin zararınız olarak kesirler kaldırılarak yapılacak. Bunun mukabilinde de ne kadar zahmet, ne kadar intizar Ee, yalnız tercüme kefi değil ruhsat işinde koşmalı matbaada başmürret dibe yaltaklık etmeli tahhihiylere bakmalı bunları düşünürken içinden kabaran geniş bir nefesle of derdi bu surette yaşayabilmek mümkün olamadığına kanaat hasıl etti başka bir şey daha lazım bir çalışma vesilesi daha icat etmeli ama ne kitapçının dükkanında devam ettikçe bazı şeyler öğrendi ki bunlardan istifade tariklerine müracaat kabildi Kitapçılar neşrettikleri risaleler için makale yazanlara ehemmiyetine göre para veriyorlardı. Birkaçına yazı yazsa, neye dair olursa olsun, Fransızca eski elin risalelerde, ceridelerde tercüme olunabilecek ne olursa olsun. Hüseyin Azveli müşteri olduğu risalelerin eskilerinden, bayat nüshalarından istedi. Bunlardan en yabancısı olduğu esaslara, en lakait kaldığı bahislere dair tercümeler yaptı. Bunları kitapçılara götürdü. Bazısını kabul ettirebildi. Kabul ettirebildiklerinden bazısı için para alabildi. Fakat ne zillet mukabilinde. Daima kalabalık olan kitapçı dükkanlarında, daima meşgul görülen kitapçılardan daima ayıp olan para taleplerine katlanmak. Şimdi yok. Ha, o makale mi? Yakında acaba bakarız. 3 gün sonra tarzında bir müşteriye kitap gösterilirken meşguliyet arasında yahut kuru fasulye pilakisi yerken iri lokmaların müsaadesi esnasında verilmiş cevaplarla mahrum avdet etmek. Edebiyat alemi matbaat mesleği bu muydu? Hiç olmazsa bu kadar zahmetine, zilletine katlanmaya başladığı şu meslekte altına imzasını gururla, iftiharla koyabileceği şeyler yazabilse. Bir gün yine bir makaleye götürdüğü bir risalenin sahibi Faiz Efendi isminde munsıf bir adam ki onun ihtiyaç derdini anlamıştı. Dedi ki: "Mirasatı şuun için tefrikalık bir hikaye el uzum varmış. Başkası kapmadan imtiyaz sahibine müracaat edesiniz. İyi bir adamdır, itiraz etmeyin. İtiraz etmek." Peki anlamıştı ki itiraz eden aç kadır. Haydi kendisi aç kalsın. E, fakat evdekiler Hemen o dakikada cesaretle Mirat-ı Şu'un matbaasına girdi, imtiyaz sahibinin odasına kadar çıktı. O vakte kadar bir ceride idaresine girmemişti. Zihninde matbaa alemlerini, evrak-ı havadis idarehanelerini büyültüyor, yeşil örtülü azimya zâhnelerin yanlarında iri sakallı, altın gözlüklü, yüksek söyler, yüksekten bakar adamlar tasavvur ederdi. Şu 1-2 aydan beri kitapçı dükkanlarında gördüğü numuneler henüz bu hayalleri büsbütün silmemişti. Hüseyin Baha efendii müdüriyet odasında kanepeye la kayda ne yaslanmış, başmuahit Ali Şekib'in parmaklarıyla hem ahenk olarak pest perdeden okuduğu bir şarkının ninni'si ile uyumaya hazırlanmış görünce şaşırdı. Yerinden kalkmaksızın yüzüne istifkârane bakan Hüseyin Baha efendii'ye nasıl hitap etmek lazım geleceğinde tereddüt etti. Vakatü Süleyman Bahi efendi iri sakallı altın gözlüklü bir sahibi imtiyazı olmamakla beraber pek iyi bir adam tesirini yapıyordu. Eee ne istiyorsunuz oğlum dedi bu hitap Ahmet Cemile cesaret verdi. Ne istediğini anladı. Hüseyin Bahi efendi doğrularak dinledi sonra Ali Şekip'i göstererek eee soralım da hakikaten ihtiyaç varsa Ali Şekip döndü o bu genci birkaç kere tesadif etmişti. Bir hafta sonra devam eden hikaye bitecekti. İşte Ahmet Cemil Bey tercüme etsin dedi. Aman okudunuz mu bilmem. Ali Şekip o iyi yürekli adamlardandı ki 5 dakikada dost olur. Hastaneye girer, her görüştüğünü sever, dünyada her şeyi sevmek için yaratılmıştır. Bir hikaye okumuştu, onu tavsiye ediyordu. Eee durun bakayım burada mı e, kitap bulundu. Ahmet Cemil'in eline tutuşturuldu. Hemen başlayın denildi. O sıkılmazsa Ali Şekip ile Hüseyin Baha Efendi'nin boyunlarına sarılacaktı utana utana girdiği bu yere 5 dakikada ısını vermiş, 5 dakikada bu adamlar hakkında derin bir sevgi duymuştu. İşte Birahatı Şoğun ceridesine ilk intisabı böyle oldu. Şu ilk mülakatın sevkiyle Ahmet Cemil bir hafta içinde, tatilin son haftası Ceride'ye bir ay kifayet edecek kadar tercüme hazırladı. Ali Şekib'in tavsiye ettiği bu hikaye de Hırsızın Kızı tarzında bir şeydi. Fakat artık Ahmet Cemil müşkül pesentliğe lüzum görmüyordu. Madem ki imzaya koymuyor, o imzayı asıl yazmak istediği eser için saklamak istiyordu. Para meselesi için ikinci mülakatta Ali Şekip'e açıldı. Artık teklifsiz bile olmuşlardı. Ali Şekip hemen "Oo bak o nazik meseledir. Ee, hele başlayalım. Ben sana paralı veririm. Elbette Hüseyin Bahai Efendi'nin kara gözleri için çalışacak değilsin ha. İdaenin sandığı daima boştur ama sen bana biraz kendini tanıtsana bakayım." Başka birisinin ağzında terbiyeye mugayir telakki edilecek bu sual onun ağzında öyle saf bir kalpten sadır olmuş görürüyordu ki Ahmet Cemil garabetini fark bile edemedi. Dört lakırdıyla kendini tanıttı. O zaman Ali Şekip hiçbir kelime söylemeyerek elini uzattı. Kendisine bir muavenet eli arayan bu genç eli samimiyetle sıktı. Bundan sonra Ahmet Cemil'in hayatı hemen takarur etti. Daima çalışmak, öteden biriden müteferrik olarak ayda üç dört yüz kuruş kadar bir para kazanmak. Mektep açılmıştı. Hüseyin Nazmi ile beraber artık son sınıftaydılar. Fakat beyinlerinde eski sıkı refakat mümkün olmuyordu. Biri Leyli, diğeri Nehari'ydi. Hüseyin Nazmi okuyor, Ahmet Cemil yazıyor, birinde fikir melekeleri servet kespediyor, diğerinde kabiliyetler yıpranıyordu. Bu hayat farkı eski münasebet samimiyetini biraz izale etmiş gibiydi. Bu son sene Ahmet Cemil derslerini müsbütün ihmal eder olmuştu. Safahe İlmektebe gidinceye kadar akşam mektepten çıktıktan sonra gece yatıncaya kadar işleyen, daima işleyen bir fikrin mektep derslerine tahammül derecesi neden ibaret olabilirdi? Zayıflıyor, sararıyordu. Buna annesi lakaet kalamadı. Sabiha Hanım çocuklarının hiçbir halini ve hissini tetkikten hali kalmayan annelerdendi. Bir gün annesinin önüne Mirat-ı Şuh'un idare memuru Ahmet Şevki Efendi'nin aldığı beş mecidiyeyi koyduğu zaman Sabiha Hanım dedi ki, ''Daha paramız bitmedi oğlum. Sen beni israfa alıştıracaksın. Bizim idaremizden ne olacak? Biraz da kendine baksana. Hem ben bu kadar yorulduğuna da razı değilim. Sonra hasta oluverirsen.'' O güldü. Analık şefkatinden doğan bu riccat sözleri Ahmet Cemil'i birden 5 yaşındaki çocukluğuna iade etti. Kumral uzun saçlı başını annesinin dizine koydu. Ben çalışmayacak olursam nasıl olur anneciğim? Ben çalışmalıyım ki bir şey olabileyim. Ben şimdi yorulsam sonra rahat edeceğim. Hani bir mektepten çıkayım bak ne olacağım. Oğlumun bir matbaa sahibi, bir ceride müdürü görürsen iftar edersin değil mi anneciğim? Şimdi Ahmet Cemil'in kalbine bu taze ümit düşmüştü. Bu ümidin üzerine ne hayaller nakşetmiş, zihninde neler terdip etmişti. Kitapçı Faiz Efendi'ye bir ceride imtiyazı aldırtıyor, kendisi başmuharir oluyor, Hüseyin Nazmi'yi beraberine alıyor, Beher'i beş liralık hisse senetleri çıkarıyor, bir matbaa açıyor, hisseler hasıl olacak temettülerle yavaş yavaş imha ediliyor, matbaa Ahmet Cemil'e münhasır kalıyor. Baba Ali Caddesi'nin bir münasip yerinde... ...mesela Sirkeci'de dört yol ağzında... ...köşelerden birine zarif... ...zihninde resmi bile çiziliydi... ...bir daire, küçük bir araba... ...tek atlı... ...ziyade tantanaya ne lüzum var... ...o vakit gözlük de takacak... ...gözlüğe bilhassa ehemmiyet veriyordu... ...Sabahleyin Süleymani'den... ...yok yok o evi satıyorlar... ...başka bir yerde... ...daha nerede olacağı takarrul etmemişti... ...bir ev... ...Sabahleyin arabasına bindiği gibi askerce bir seste emir verecek matbaaya